Kanlı Kocaoğlu, Kanturalı Oğuz zamanında Kanlı Koca derler bir gürbüz er vardı. Bu Kanlı koçanın yetişkin kahraman bir oğlu vardı. Adı Kanturalı'ydı. Kanlı Koca bir gün oğlunu çağırıp Dinle oğlum, babam öldü ben kaldım. Yerimi yurdumu tuttum. Yarın da ben ölürüm sen kalırsın. Gözüm görürken gel seni evlendireyim. Dedi kanturalı. Bak baba madem ki beni evlendirmek istiyorsun. Benim alacağım kız ben yerimden kalkmadan o kalkmış olmalı. Ben atıma binmeden o binmiş olmalı. Ben kanlı kafir iline varmadan o varmış olmalı. Deyince kanlı koca. Oğul sen kız değil bir kahraman istiyorsun. Dedi kanturalı. Evet baba öyle istiyorum. Gidip bana ince bir Türkmen kızı alırsam, kazara üstüne düşsem karnı patlar. Diye cevap verince kanlı koca. Kız bulmak senden, mal rızık vermek benden. Der demez, kanturalı kalktı, kırk yanına alıp bütün Oğuz illerini dolaştı. İstediği gibi kız bulamadı. Bunun üzerine babası. öyle sabah gidip öğlen gelmek olmaz. Öğlen gidip akşam gelmek olmaz. Sen mala göz kulak ol, ben gidip sana kız bakayım. Dedi ve derhal aksakallı ihtiyarları yanına alıp iç Oğuz'u dolandı, kız bulamadı. Dış Oğuz'u dolandı, kız bulamadı. Trabzon'a geldi. O zamanlar Trabzon'un tekürünün çok güzel bir kızı vardı. Yalnız kızı almak isteyenin üç canavarla savaşıp yenmesi gerekti. O güne kadar otuz kafir beyi kızı almak için canavarla savaşmayı denemiş, ya canavarlara yem olmuş ya da yenemediği için kelleleri alınmıştı. O üç canavarın biri küklemiş aslan, biri kara boğa, biri de kara deveymiş. Kaleye asılan başın sahipleri, aslanla deveyi görememişler, ilk karşılaştıkları azgın boğanın boynuzlarında erimişlerdi. Kanlı koca, kaledeki asılı kelleleri görünce asabı bozuldu. Kanı beynine sıçradı, gidip oğluma haber vereyim. Hüneri varsa gelip alsın, yoksa evdeki kıza razı olsun dedi ve Oğuz'a döndü. Kanturalı. Bana göre kız buldun mu baba? Diye sordu. Babası. Buldum oğul buldum. Hünerin varsa git ha. Dedi kanturalı coştu. İzin ver yenesi kara kazılık atıma bineyim. Kanlı kafir iline akın edeyim. Baş keseyim kan dökeyim hüner göstereyim. Diye bağırdı. Babası. Hüner dediğin öylesi değil oğul. O kız için kalede üç canavar büyütmüşler. Her kim o üç canavarı yenerse kızı ona verecekler. Yenemezse kellesini kesip kaleye atacaklar Deyince kanturalı Bu lafı dememen lazımdı baba Ama madem ki dedin artık Durmak olmaz Gitmem gerek Dedi Ve babasının anasının elini öptü Kırk yanına alıp Yedi gün yedi gece yol tepdi. Tekürün sınırına vardı Çadır dikti ve yiğitlere Yörük olsam yarışsam Güçlü olsam yüressem Yüce Tanrı yardım etse de şu üç canavarı öldürsem, öldürsem de sarı donlu Selcan Hatun'u atsam, atsam da anamın, atamın evine varsam. Diye söylerken Tekür'ün adamlarından biri duydu. Tekür'e gidip Oğuz'dan Kanturalı diye bir yiğit Selcan Hatun'u istemeye geliyor diye haber verdi. Tekür de gidip karşılığın alıp buraya getirin diye emir verdi. Tekür'ün adamları Kantralı'yı alıp Tekür'ün yanına getirdiler. Tekür tahtında oturuyordu. Kızı da meydandaki bir köşkte. Selcan Hatun sarı giymiş, yanındaki kızlar al giymişlerdi. Pencereden meydana bakıyorlar, olanları seyrediyorlardı. Kanturalı selamını verdi, Tekürde selamını aldı ve... Nereden geliyorsun yiğit? ...diye sordu. Kanturalı... Karşıda yatan kara dağını aşmaya gelmişim. Akıntılı suyunu geçmeye gelmişim. Tanrı buyruğu peygamber kavliyle güzel kızını almaya gelmişim. Dedi. Bunun üzerine Tekür... Bu yiğidin sözü yürük. Elinde hüneri varsa göstersin. Canavarı yensin, kızımı alsın. Dedi ve Tekür'ün emriyle Kanturalı'yı soydular. Alt yanını keten bir bezle kapattılar. Kanturalı çok güzel bir yiğitti. Peçeli gezerdi. Birden peçesini açtı. Köşten bakan Selcan Hatun Kanturalı'nın yüzünü görünce... ...ağzının suyu aktı. Yüreği cız etti. Yanındaki kızlara... Yüce Tanrı babamın yüreğine merhamet versede, nikah kıyıp beni şu yiğitle salsa. Eğer bu güzel de canavarın elinde ölürse ateş gibi yanarım. Diye söyledi. Bu sırada demir zincirlerle bağlı boayı meydana getirdiler. Mermere boynusuyla bir vurdu onu ufak etti boğa. Tekrün adamlarından biri. Bu canavar boğa bir vuruşta bu yiğidi de yıkar parçalar şimdi. Diye söylenince kantralının kırk yiğidi ağlaşmaya başladılar. Bunu gören kanturalı, ey kırk eşim kırk yoldaşım, ağlamayı bırakın benim kolca kopuzumu getirin. Beni övün de şu canavarı yeneyim. Deyince kırk yiğitler kanturalıyı övdüler. Görelim nasıl övdüler. Kalkıp yerinden doğrulmadın mı? Yeresi kara atına binmedin mi? Eğli belli Aladağ'ı av avlayıp geçmedin mi? Babanın eşinin de cariyeler inek sağırdı görmedin mi? Boğa boğa dedikleri kara inek buzağısı değil mi? Adamları övünce kanturalı coştu ve Sarı donlu Selcan altın aşkına koyu benim boğayı gelsin! Diye bağırdı. Boğayı saldılar, boğa sürdü kanturalının üstüne geldi. Kanturalı adı güzel Muhammed'e selavat getirip boğanın alnına öyle bir vurdu ki boğayı kıçı üzerine Boğa doğruldu, yeniden sürdü geldi. Bu sefer kantralı birden boğanın önünden çekildi. Kızını ağlamayan boğa boynuzlarının üstünde yere çakıldı. Hemen artına dolanıp kuyruğundan tuttu, üç kere yere çaldı. Çekti bıçağını boğasını kesti, derisini yüzdü, getirip tekirün önüne attı. Boğanı yendim. kızını ver alıp gideyim. Dedi. Tekir oğlanın gücünden korkmuştu. Kızı verin buradan gitsin Deyince Tekür'ün kardeşinin oğlu Canavarın başı aslandır Onu da yensin öyle verelim diye lafa karıştı Gidip aslanı getirdiler Aslan bir haykırdı Meydandaki bütün atlar korkudan kan işedi Bunu gören yiğitler adam kurtuldu Aslandan nasıl kurtulacak diye ağlaşmaya başladılar Kanturalı Ne ağlarsınız bre Bir aslan yüzünden Selcan Hatun'dan döneyim Kolca kopuzumu alın beni övün. Övün de aslanı yeneyim Diye bağırdı. Yiğitler kanturalıyı gene övdüler. Görelim nasıl övdüler. Ağımın damarını delip kanını emen. Kara çelik öz kılıçtan dönmeyen. Canavarlar başı boğayı yemen. Alaköpek eniyi aslana kendini dağıtır mı? Diye övünce kanturalı. Yüceler yücesi tanrım. Yardımcı oldu aslanı da öldüreyim. Selcan Hatun aşkına verin aslanı gelsin! Diye bağırdı ve aslanı da verdiler. Sürdü üzerine geldi aslan. O arada kanturalı yerde bulduğu bir kepenek parçasını koluna doladı ve kepenekli kolunu aslanın ağzına sokarken diğer eliyle aslanın alnına öyle bir yumruk vurdu ki aslan upuzun yere uzandı. Hemen üstüne çöktü, ensesinden tutup belini kırdı, öldürdü. Tekirin önüne gelip ''Aslanını da öldürdüm. Kızını ver alıp gideyim.'' dedi. Tekür oğlanın gücüne hayran kalmıştı. ''Bu oğlanı gözüm gördü, gönlüm sevdi. Kızı getirip verin. İster kalsın, ister gitsin.'' Deyince kardeşinin oğlu canavarların en boylusu devedir. Onu da yensin, kızı öyle verelim diyerek gene lafa karıştı. Tekür kanturalıyı ve gücünü beğendiği için kızını verecekti. Adamlarına devenin ağzını iyice bağlamalarını emretti. Fakat hain adamları devenin ağasını bağlamadan saldılar. Kanturalı iki canavarla savaştığı için yorgundu. deve üstüne gelince ayağa kaydı yere düştü. Yenik sayıldı diye tekirün cellatları başına çöktüler. Burada Kanturalının kırk onu bir daha övdüler. Görelim nasıl övdüler. Kalkıp yerinden yelesi karakazılık atına bindin. Ala gözlü yiğitlerini yanına aldın. Eğri belli ada gece geçtin, kanlı kâfir gece girdin. Kara boğayı paramparça ettin. Küpremiş aslanın belini büktün de Kara denize gelince değcektin. Bunu duyan Kanturalı adı güzel Muhammed'e salavat getirdi. Ayağa kalktı. Üzerine gelen devenin altına girip bir yumruk attı. Deve ayakta duramadı. Bir daha vurdu. Deve böğürerek yere çöktü. Hemen boynunu koştu, bu aldı, devenin sırtından iki kayış çıkarttı, tekürün önüne attı ve deveni de yendim. Ver kızını alıp gideyim dedi. Tekür kanturalıya hayran kaldı. Bu yiğidi ve gücünü sevdim. Kızı da verdim diyerek 40 yere çadır kurdurdu. Ala gerde diktirdi. Kanturalı ile Selcan Hatun'u gerdeye koydurdu. Fakat kanturalı gel gibi kertileyim, toprak gibi savrulayım, okumla saplanayım, kılıcımla doğranayım. ...bey babamla kadın anamın yüzünü görmeden gerdiye girersem... ...diye bağırıp çadırını çözdü... Kara koçatını kişnetti... ...geceyi gündüzüne kattı... ...yedi gün yedi gece yol aldı... ...oğuz sınırına vardı... ...çadırını dikti... ...konduğu yerde sülünler, kekikler uçuyor... ...soğuk soğuk sular akıyordu... ...orada yediler içtiler... ...kantralının uykusu geldi uyudu... ...o zamanlar oğuz yiğitlerinin çoğunun başına felaket... ...uyku yüzünden gelirdi... O uyurken kız, benim aşığım çoktu. birden baskın edip yiğidimi öldürmesinler. Akça yüzlü ben gelini tutup babama geri götürmesinler deyip, kantralının atını giydirdi, kendi de kılıç kuşandı, yüksek bir yere çıkıp gözlemeye başladı. Yanılmamıştı. Babası kardeşinin oğlunun da kışkırtmasıyla 600 yüz kara askerini peşlerinden yollamıştı. Gece gündüz yol aldılar ve yetiştiler. Selcan Hatun gelenleri görünce... ...Kanturalının yanına geldi, söyledi. Görelim ne söyledi. Gafil olma, karabaşın kaldır yiğit. Güzel ela gözlerini aç da doğrul yiğit. Üzerine düşman geldi, kalk yiğit. Uyandırması benden, savaşıp hüner göstermesi senden. Kanturalı uyandı ve yüzlerce düşmanın üzerine geldiğini gördü. Temiz sudan abdest aldı... Adı güzel Muhammed'e salavat getirdi ve atına bindi. Kara giysili düşmanlara saldırdı Selcan Hatun da peşinden at sürüp yetişti Kantralı önünü keserek Nereye böyle güzeller güzeli Diye sordu Selcan Hatun da Bu düşman çoktur Beraber savaşalım Birlikte dövüşelim Ölenimiz ölsün kalanımız çadıra gelsin Diyerek atını sürdü Kendi payına düşen düşmanı yendi Kaçanını kovalamadı Kılıcı kapsası kan içinde döndü çadıra geldi Kanturalı'yı göremedi Fakat tam o sırada Kanturalı'nın babası ve anası geldi Gördüler ki oğulları yok Gelinlerinin kılıcı kapsası kandı Anası haber sordu Anam kişi, kızım kişi Oğlumu tutturdun mu? Gafilce başını kestirdin de Kadın anam, bey babam diye inlettin mi? Sen gelirsin oğlum görünmez Haber ver bana Karabaşım kurban olsun gelinim sana İhtiyar kadın gelinim deyince Selcan Hatun bu iki ihtiyarın kaynanası ve kaynatası olduğunu anladı ve Meraklanmayın şimdi gider nerede karga kuzgun inip kalkar oynarsa oraya at sürer bulurum Dedi ve atını sürdü biraz sonra baktı ki bir dere içinde karga kuzgun inip kalkıyor Atını mahmuzladı oraya gitti gördü ki kanturalının atını oklamışlar Kanturalı bir yandan atının kanını silerken... ...bir yandan da üzerine gelen düşmanlara kılıç çalar. Selcan Hatun da at sürdü. Kimini öldürdü, kimini kaçırdı. Kanturalı baktı, bir yiğit düşmanı önüne katmış kovalıyor. Benim düşmanıma saldıran bu yiğit kim acep diye o yana koştu ve söyledi. Görelim ne söyledi. Kalkıp yerinden doğrulan yiğit kimsin? Yeresi kara kazılık atına binen yiğit kimsin? İzinsiz düşmana girmek Oğuz'da ayıptır. İzinsiz düşmanıma giren yiğit, söyle kimsin? Kız da söyledi. Görelim ne söyledi. Hey yiğidim, bey yiğidim. Deve ağlında develer hiç yavrusunu bırakır mı? Yiğidi savaşan hatun oturur da seyre bakar mı? Bu düşmanın bir ucu sana ise bir ucu da bana doğru. Deyince kantralı bu düşman dağıtanın Selcan Hatun olduğunu anladı. Bu sefer ikisi birlikte kılıç salladılar. Kimi düşman başını kestiler, kimini kaçırdılar. Atı öldürüldüğü için Selcan Hatun kantralıyı atının ardına aldı. Yolda giderlerken kantralı Selcan Hatun'a Babamın ak eşiğine varınca Kanturalı zebun oldu da atımı aldım diye övünür müsün? diye sordu. Selcan Hatun da Alay organ içinde seninle sarmaşamadım. Tatlı damak tadıp emişemedim. Tez seviştim tez usandır demedim Tanrı bilir ki sana en yakın benim Kantralının aklı takılmıştı Söylerse rezil olurum diye düşünüyordu Yok güzelim o sözü duymaktansa seni öldürmem gerekti. deyince Selcan Hatun kızdı Ha yukarıdan atarsın Okunla mı kılıcınla mı hangisiyle istersen savaşalım Diyerek yüksek bir tepeye çıktı Okluğundan iki ok aldı kalanını döktü Okların demirini çıkardı ve seslenerek Yiğit Kanturalı At okunu hadi Kanturalı Kızların yolu öncedir Önce sen at Diye bağırınca kız demirini çıkardığı okunu Kanturalı'ya attı Demiri çıkmış olmasına rağmen Kanturalı'nın her yeri sızladı Koşarak geldi Selcan Hatun'u kucakladı ve söyledi Parıl parıl parlayan ince giysilim Yere basmadan yürüyen selvi boydum Kar kan damlamış gibi al yanaklım Çift badem sığmayan dar ağızlım. Kalemcilerin çizdiği kara kaşlım. Kurum gibi kırk tutam kara saçlım. Aslan soyu sultan kızı Selcan Hatun. Öz canıma kıyarım sana kıyamam. Ben seni deniyordum. Sensiz yapamam. Selcan Hatun da söyledi. Kalkıp yerimden yelesi kara kazılık atıma binerdim. Eğri belli Aladağ'da av avlardım. Demirsiz bir okla yiğit seni denerdim. Öldürmeye ben seni hiç kıyar mıydım? Deyince yakınından Irağan'dan geliştiler. Gizli bir yer bulup sarmaştılar. Akboz ata binip yarıştılar. Bey babasına, hatun anasına eriştiler. Babası anası oğlancığını bulduğu için Tanrı'ya şükür eyledi. Gelinini oğlunu alıp Oğuz iline girdi. Alaca çadır dikti... Attan aygır, deveden erkek Koyundan koç kestirdi Düğün yaptı Oğuz beylerini ağırladı Ziyafet verdi Altınlı çadırda kantralı ile Selcan Hatun gerdeğe girdi Dede Korkut geldi Boy boyladı Soy soyladı Dünya benim diyenler şimdi fani oldu Ecel aldı, yer gizledi, ölümlü dünya kime kaldı? Gelimli, gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Ecel geldiğinde Tanrı temiz imandan ayırmasın. Yüce Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ak alnına beş kelime dua kıldık. Kabul olsun. Amin diyenler Tanrı yüzü görsün. Günahınızı adı güzel Muhammed yüzü suyuna bağışlasın.